Futbol her şey, <gülüyor> hiçbir şey, <gülüyor> değişen bir şey yok. Bir top ve peşinden 22 adam. Ne cevabı belli ne matematiği ama önü arkası sağ solu burada. Murat Cengizler ve Volkan Artunç'la kontratak. her pazartesi ve cuma 10-11 saatleri arasında RSFM'de. Kontratak başlıyor, e, 2014'ü konuşuyoruz Dünya Kupası'nı ve gözler tabii Brezilya'ya dönmüş durumda. Her zaman olduğu gibi Volkan karşımda. Volkan merhaba. Merhaba Murat. Nereden başlasak, nasıl gitsek, değil mi? Neyin üzerinde dursak, Brezilya dendiği zaman e, hakikaten şimdi dünyanın gözü kula, hatta başkenti gibi. E, gündemi e, Brezilya olmuştu. Evet e, uzaklıktan bir hayli e, haberler düşüyor. Dünya Kupası e, bir yandan organizasyonu tamamlanmaya çalışıyor. Bir yandan da e, protestolar devam ediyor. İnsanlar istemiyorlar Dünya Kupalarını Brezilya'da kendi evlerinde. E, haklı da bir gerekçeleri var gibi. En azından itiraz ettikleri yerden bu paraları neden kamuya aktarmıyorsunuz? Gelişmekte olan bir ülke olarak Brezilya'nın bir futbol ülkesi olarak dahi. ...şu anda Dünya Kupası'na değil o paraların kamuya aktarılmaya ihtiyacı var deniyor. Bu tartışmalar içerisinde çok fazla... Dünya Kupası başlıyor. 2014 hakkında konuşacağız. Aslında bizden çok biz birini konuşturmaya çalışacağız. Bugün Brezilya'ya gideceğiz. Brezilya'nın São Paulo kentinde bulunan gazeteci arkadaşımız ve radyocu arkadaşımız Volkan Ağır'la bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. ve Program evet. boyunca bize oradaki durumu aktarmaya çalışacak ki o da hem Dünya Kupası'nı hem de Dünya Kupası'nın bu perde arkasında olup biten insan hallerini... Anlatmaya, yakalamaya çalışıyor. Orada bunun için emek sarf ediyor ve kalemini, dilini oynatıyor, beynini çalıştırıyor diyelim. Yani volkan açısından da aslında adaşın açısından da biraz garip bir hava var galiba orada. Hani enteresan bir atmosferi açıklayacak, anlatacak gibi bize. Hani 78'den sonra ilk kez Güney Amerika'da, kıtada ev sahipliği izliyoruz aslında. İşte Brezilya'nın ev sahipliği diyoruz. Bazı yönleriyle de böyle 78'in o gergin ortamını andıran e, emareler var işte az önce yine konuşmuştuk onu. E, hakikaten enteresan işim 32 ülke katılıyor. 64 maç var ki açılış maçı çok keyifli olacağı benziyor Brezilya-Hırbatistan mücadelesi. E, dönüp şöyle bir turnuvaya kabaca baktığın zaman hani işte panzerleri, Arjantin'in tangocusu, Brezilyacısı, e, İtalyanları... İngilizleri aklına gelebilecek birçok favori İtalyanlar işte özellikle e belki çok ön planda ama mesela ben bu turnuvada İran'ı çok merak ediyorum. Bosna Hersey'i çok merak ediyorum. Rusya keza. Rusya'yı çok merak ediyorum dediğin gibi. Uruguay'ın altı çiziliyor. Yani bir şey yapabilir diyenler var. Belçika'nın üzerinde duranlar var. Hani bunlar çok enteresan. Bu yönüyle gerçekten de garip bir şöleni ve aynı zamanda garip bir gerginliği izleyeceğiz gibiyiz Bak aslında. Bak ben büyük bir başarı beklemesem de gerçekten Bosna Hersey'i çok merak ediyorum. Çünkü biliyorsun bu Avrupa gruplarından çok büyük bir başarıyla çıktılar. İlk kez katılıyorlar kupaya ve Saffet Susiçi bizim de çok yakından tanıdığımız bir teknik direktör. Saffet o, abi gibi. Evet yani <gülüyor> biraz öyle gibi. Onun yönetiminde devam eden bir takım. Biliyorsun Balkanların şöyle bir ekoli vardır. İnsanları çalışkandır. Hani o çalışkanlıklarını, evet. işlerini emeğini verip ...karşılığını almaya çalışan... ...bir yaklaşımları vardır... Hani ...bu futbola da zaten hep yansıdı... ...işte Hırvatistan olsun... ...Bosna-Ersek olsun... ...keza Sırbistan olsun... ...hep iddialı oldular... yani ...eski Yugoslav ülkeleri aslında... ...kopmadı da ...hep iddialı oldular... ...şimdi doğru. yeni yükselen bir değer olarak... ...Bosna-Ersek görünüyor ve genç bir takım... ...aynı zamanda ben de onları merak ediyorum... ...yani Brezilya'ya doğru uzanacağımızı söyledik... ...Volkan Ağır bizi Sao Paulo'da bekliyor... ...eğer eklemek istediğim bir şey varsa... ...onu ekleyelim... ...onu da çok fazla bekletmeyelim... ...böyle Brezilya'dan bir... ...istersen... E, çekelim yapalım istiyorum e, dediğim gibi e, bir müzikle Brezilya'ya doğru yolculuğa çıkalım isterim e, Volkan Ağır e, Sao Paulo'da bizi bekliyor biz de o esnada bu bağlantıyı gerçekleştiririz e, gazeteci ve radyocu dostumuz Sao Paulo kentinde e, bizi kırmadı ve e, yani çok ters bir zamana da denk geliyor herhalde şu anda bir zamansallık düşündüğün zaman ama sabahın körü gibi neredeyse e, <gülüyor> bu hemen görüşmeyi hemen. bizimle gerçekleştirecek. E, Joao Gilberto ve Stan Getzin e, unutulmaz bir albüm var e, 60'lı yıllardan e, gelen. Sodanço Sampa ben sadece samba yaparım diyor. Biraz da böyle müziğinden doğru yavaş yavaş e, Sao Paulo'ya doğru gidelim istiyorum. Hadi bakalım samba yapalım. Sodanço Samba, Sodanço Samba vai vai vai vai vai só danço samba só danço samba vai só danço samba só danço samba vai vai vai vai vai vai só danço samba só danço samba vai já dancei o twist até demais Mas não sei, me cansei do Calipso, au ta ta Só dança samba, só dança samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Só dança samba, só dança samba. Vai.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 Kontratak devam ediyor. 2014'ü konuşmaya devam ediyoruz ve tabii ki gündemde Haziran ayında başlayacak olan Dünya Kupası var. Hazır Dünya Kupası demişken Brezilya demişken Volkan herhalde Brezilya'da bizi bekleyen biri var. Evet şimdi Brezilya'ya gidiyoruz. Paulo'ya gidiyoruz. Volkan Ağır ucumuzda, Volkan Ağır spor yazarı ve aynı zamanda radyocu arkadaşımız. Merhaba Volkan. Merhabalar Volkan. Merhaba Murat. Merhaba. Hemen Brezilya'yı soruyoruz sana. Yaklaşık herhalde 10 gün önce vardın Brezilya'ya. Neler oluyor Brezilya'da? Evet, tam tamına 9 gün oldu diyeyim aslında. Bu işte 10. günümü de yaşıyorum diyeyim. Brezilya aslında havasından suyundan başlayayım. Burası oldukça soğuk şu anda. Tabii ki kuzey ve güney farkından dolayı burada kış mevsimi yaşanıyor. Yani buraya hala gelmeyi düşünenler veya ilerleyen günlerde yok çeyrek final izleyeyim diye düşünenler varsa... ...tabii şehre göre de değişebilir ama burada genelde kış mevsimi yaşandığını e, hatırlatayım. E, onun dışında bütün barlar ve dükkanlarda bir dünya kutası hazırlığı ummalı bir şekilde devam ediyor. Daha geçen gün bir tane e, sushi, e, Japon restoranından geçerken... Bayrakları asmaya başlamışlardı yeni yeni. Onun dışında bütün e, dükkanlarda Brezilya formaları veya diğer takımların tişörtleri formaları satılıyor. Neymar bebekleri. E, Hatta bayağı Neymar öne çıkmış durumda şu anda. Takımda da öyle olacağı benziyor. Ve e, bu maskotları Fleco'nun oyuncakları var çeşit çeşit boyutlarda. Tabi bunlar hep e, Brezilya Dünya Kufası'nın... E, pembe hazırlıkları diyelim pembe yanı onun dışında ortalama ben geldiğimden beri özellikle de gün geçtikçe artacağı benziyor iki günde bir eylem yapılıyor Brezilya'da eylemlerin nedeni Brezilya'daki Dünya Kupası sürecinde hükümetin bütün kaynaklarını Dünya Kupası için yapılan hazırlıklara aktarması yani tabi ki Bilmiyorum gerekirse aktarılabilir mi? Ama en çok e, çelişki yaratan şey dünya kufası alındığında halk için yapacağımız harcamalardan e, bir kuruş bile dünya kufası harcamalarına aktarma olmayacaktı. İki bütçeyi ayıracağız demişlerdi ama hiç de öyle olmadı. E, ücreti aktarmış olmalarına rağmen bir bütçe aktarmış olmasına rağmen e, hükümetin hala bitmeyen bütçeyi. Metrolar var. Hala bitmeyen stadyumlar var. Ee, mesela Sao Paulo'daki Itacare Stadyum'un ve Amazon bölgesinde Manaus'taki e, stadyumun çatısının kapanmayacağı söylendi. Ve bu iki şehirde özellikle Manaus Amazon bölgesindeki stadyumun oldukça yağmur aldığını söylemek gerekiyor. Evet. Ee, oldukça yağmurlu bir e, maç geçebilir. Mesela İngiltere, İtalya. Maçı orada oynanacak grup içinde çok kritik bir maç olacak orada ama böyle bir handikap bekliyor olacak ee, iki takım oyuncularında Peki şöyle diyelim hani iklimden bahsetmişken şimdi bazı başlıklar ortaya koydun hemen oradan başlayalım. Mesela FIFA 13'te oynanacak olan yerel saatliği Brezilya saatiyle 13'te oynanacak olan maçlar için itirazda bulundu bazı takımlar ve sıcak olacağını düşünüyorlardı ama. Şimdi sen diyorsun mevsim soğuk. Böyle bir etki altına girebilir mi? Yani Futbolu etkileyebilir mi orada iklimsel durum? Haklılar mı sence? Ee, yani mümkün olabilir. Ee, ama dediğim gibi burada kış mevsimi ve şöyle bir e, haklı yanları olabilir. Maçların oynanacağı stadyumların birçoğu e, kıyı şeridinde. İşte Salvador, Recife, Natal, Fortaleza, Rio de Janeiro ve Porto Alegre hepsi kıyı şeridinde olan. Ee, şehirler ve güneye yakın mesela Salvador, Recife, Natal ve Fortaleza hep güneye yakın yerler ama e, ben biraz daha kuzeyde kalıyorum Sao Paulo'da pardon özür dilerim benim de tabii ki şeyi karıştırınca e, değiştirince küreleri evet. değiştirince <gülüyor> benim de e, coğrafyam e, pusulam şaştı diyeyim Evet. E, dediğim biraz önce saydığım şehirler güneyde, yukarıda kalıyor. Yani ekvatora daha yakın bölgede diyeyim. Sağ pahalı biraz daha aşağıda güneyde kalıyor. O yüzden ben belki biraz daha e, soğuk hissediyorum burada. Ama e, baktığımda şu anda internet üzerinden e, ortalama sıcaklıklara Fortaleza'daki mesela e, maksimum 31 derece olacak diyor. Ortalama 29, işte gün, gün ortasında 25 derece oluyor diye bir ee, iklim tablosu çıkarılmış. Yani aslında çok da e, sıcak olacağı benzemiyor diyebilirim. Ee, Volkan şeyi merak ediyorum. Şimdi 78'den bu yana galiba en e, gergin Dünya Kupası havası yaşayacağız herhalde değil mi? Yani iki hava var. Mesela anlattığın kadarıyla o dikkatimi çekti. E, çelişkinin e, Dünya Kupası şölerine baskın çıkacağı bir ortam galiba. Bir tarafta karnaval havası, diğer tarafta bir isyan dalgası. E, bu ikisi yan yana geldiği zaman ne görüyorsun veya neler aktarabilirsin bize Brezilya'da? Yani Brezilya'ya gelecek olan... E... Dışarıdan gelecek olan katılımcıların Nasıl hazırlandığına Bakmak lazım tabii. Bu olayları gördükten sonra Katılımlarının azalabileceğini de tahmin Etmek mümkün evet. Çünkü e, başkent Brezilya'da yapılan 2 gün önce 27 Mayıs'ta 3 e, gün sanırım e, O gün yapılan eylemler oldukça Şiddetli geçti Ben 22 Mayıs'ta burada Sağ Fazla'da Faryalima'daki bir eylemdeydim Orada bir e, Şiddet olayı yaşanmadı ee, hem biraz yağmurun etkisiyle belki katılım azdı vesaire ama en büyük etki mesela oradaki Paulo'nun e, eyalet polisi bu olaylara en çok müdahale eden polisler eyalet polisleri grevdeydi grevde oldukları için sadece hani e, biz göremizi yapalım oraya birkaç polis gönderelim denmiş gibi işte metro çıkışında bir 8 polis vardı diğer tarafta bir 20-30 polis vardı ve kordon yapıp takip ettiler ama Brezilya'daki olaylar e, en büyük olaylardı e, orada benim arkadaşlarımdan aldığım habere göre iki kişi tutuklandı, iki kişi yaralandı yazmıştı ve acil avukat lazım diyordu facebook'taki çağrısında orada bir e, başka kişi de e, şöyle bir facebook fotoğrafı paylaşmış ve Altına da e, şey yazmış, e, ben de bu katılımcılardan bir tanesiydim. Polis direkt benim e, kafama e, isabetli nişan alıp e, plastik mermiyle beni gözümün e, sol gözümün kenarından vurdu. Neyse ki iyiyim e, ama biz bu eylemlere devam edeceğiz ve hakkımızı savunmaya devam edeceğiz diyorlar. E, yanılmıyorsam... E, Cuma günü Rio'da bir Eylem olacak ya da cumartesi günü Onun da büyük olması bekleniyor ee, Bazı eylemlerin Etkinliklerini Facebook'tan Takip etmeye çalışıyorum ee, Onlarda da Bazı tartışmalar yaşanıyor Şöyle işte Sao Vicente'li de e, Santos'ta Sao Paola'nın Bir buçuk e, saat uzağında Gitmeyi düşündüğüm bir eylemde Takip ediyorum işte biz konuştuk Dünya Kupası nasılsa ne olursa olsun yapılacak Herhangi bir eylem yapmaya yapmaktan vazgeçtik. Bu etkinliği duyup da oraya gidenler olursa bizden bağımsızdır. Biz mesuliyet kabul etmiyoruz. Diye bir açıklama yapmışlardı. Evet. Yani oradaki eylem yapılma yapılmama gibi bir tartışma var. En büyük tabii ki patlayan olaylardan bir tanesi Brezilya milli takımının kampını bastı diyelim dünya kupasına karşı olan e, seyirciler ve e, yani bu konuda da aslında e, tabii ki suçları yani e, niyetleri bozları suçlamak veya onları kötülemek değil ama Brezilya takımını medyatik bir ortamda bir basın toplantısı öncesi protesteleriniz sesiniz duyuluyor evet Dünya Kupası böyle etkileşimler arasında devam edecek gibi görünüyor evet, bir şey bir şey daha ekleyeyim çok Tabii. özür dilerim bunların hepsiyle birlikte e, şu anda benim bulunduğum şehirde de e, metro çalışanları grevde ve şöyle bir grevdeler biz iş bırakacağız diyorlar gümüş evet. hayır bırakmayın diyor Peki o zaman e, siz taleplerimizi kabul edene kadar biz herkese bedava geçiş hakkı tanıyacağız diyorlar. E, bu yüzden aslında e, aslında şu ana kadar ben metroya bedava binmedim onu söyleyeyim böyle tartışmalar olmasına rağmen e, bu yüzden e, bilet kuyrukları biraz uzun oluyor bazen işte altı tane banko varken işte iki tanesini açıyorlar ve böyle devam ediyor. Birçok şehirde otobüs şoförleri grevde maaşlarına tabii kepsi hepsinin derdi maaşlarına tam yapılması. Birçok şehirde polisler yürüyüşler yapıyor öğretmenler akademisyenler yürüyüşler yapıyor daha iyi şartlarda yaşayabilmek için. Brezilya'daki bu tartışma insanlar arasındaki işte bir yandan kupaya hazırlanırken yolsuzluk yapıldı. Bir yandan da işte kamuya aktarılmayan bu paralar yerine aktarılsa yapılmasa 2014 düşüncesini sokakta dillendirenler ve eylem haline e, sokanları düşürdüm, düşündüğümüzde kupa boyunca sanırım bu tartışma devam edecek. Öyle şeylerden bahsediyorsun ki az önce ardarda greve çıkanlar. Işte, ben şaşırdım yalnız ya. Bedava biletler. Yani, e, yani insanların sürekli bir e, aktif olma hali Hı -hı. ve e, kupayı yadırgamaya dair hani bütün bunlar o, olurken bütün bu servetin buraya harcanıyor olmasına dair itirazlarının devamlılığı kupa esnasında da birçok şeyi getirebilecek gibi. Sence öyle bir hava sezinliyor mu? Oradayken Bence olacak ee, Özellikle açılış maçı gününde e, Çok Eylemlerin olacağını bekliyorum ben Sağpağlı'da gitmeye çalışacağım stadyumun e, Oraya oradan olan biteni takip etmeye Çalışacağım mesela benim yaşadığım Evdeki arkadaşlarım e, Kendilerinin School of Activism, yani Activism Okulu diye bir e, sivil toplum kuruluşunu çalış, çalışanlara ve işte ne kadar kendi aralarında Skype üzerinden Portekizce konuşsalar da işte Portekizcesini duyduğunda Dünya Kupası'nın anlıyor Dünya Kupası hakkında bir şey konuşuyorlar ne konuşuyorsunuz dediğimde işte nasıl bir eylem yapsak veya insanlara nasıl bunun e, halkın zararına bir e, şeyler yaşandığını nasıl aktarsak diye hep konuşuyorlar kendi aralarında da e işte ben, ben de onlardan kısa özet e, almaya çalışıyorum. E, 10 Haziran'da e, büyük bir eylem olması bekleniyor. Açılış maçı 12 Haziran'da. Onu söyleyeyim ama 12 Haziran'da da muhtemelen e, benim henüz tam olarak netleştiremediğim e, eylemlerin olmasını ben bekliyorum. Hani net bir haberim yok bu konuda ama e, yani olacağını tahmin ediyorum. Onun dışında. E, yani diğer şehirlerde de büyük şeylerin yaşayacağını da ben düşünüyorum. Çünkü Brezilya halkı gayet bu konuda inatçı bir yapıya sahip. Hani bir senedir devam ediyor. Konfederasyon Kupası'nda geçen sene neler olduğunu hatırlıyoruz. Onlarda da her iki günde bir eylem olmuştu. Yine ortalama işte 3 ya da 5 Haziran'da başlayıp 7, 10, 13, 17 Haziran gibi... E, tarihlerde büyük eylemler olmuştu. Onların bir dezavantajı şöyle e, hani karşılaştırdığımızda belki Giziparki hareketleriyle biraz paralellik gösteren bir durum. İkisi de hükümetin bu yolsuzluklarına karşı eylemler. E, onların bir meydanı yok. işgal edebilecekleri. E, yani Sao Paulo'da özellikle bir meydan olmaması onlar için büyük sıkıntı olarak gözüküyor. Metro çıkışları ve dört yol ağzı olan Bölgeler, büyük caddeler onlar için e, bu amaçla kullanılabiliyor. Evet. E, ama yine de dediğim gibi ben bekliyorum açıkçası. Evet şimdi radyonuzda haber zamanı. Selin Yazıcı'yı bir dinleyeceğiz. Hemen ardından kontratakta ikinci bölümde Brezilya Brezilya'dan takip eden gazeteci Volkan Ağar'la söyleşimiz devam edecek. Futbol her şey. Futbol her şey. Hiçbir şey. Futbol. Değişen bir şey yok.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 Kontra taktayız. 32 takımlı 2014 Dünya Kupası'nı konuşmaya devam ediyoruz. Ve az önce de belirttiğimiz gibi gazeteci Volkan Ağır Brezilya'da bizi bekliyor ve devam ediyoruz. Hemen dinleyicilerimizi hatırlatalım. Volkan Ağır'la spor yazarı ve radyocu arkadaşımızla konuşuyoruz. Sağ Paola'dan Brezilya'dan bize bağlanıyor. Peki Volkan bütün bu anlattıkların Brezilya medyasına nasıl yansıyor? Büyük medya tabii ki çok fazla şey yapmıyor diyebilirim. Bunları gündeme getirmiyor Ama ben genel olarak Facebook grubundaki Arkadaşlarımı takip ediyorum Onların direkt birebir Yaşayan insanlardan Almaya çalışıyorum Her kentte bir arkadaş Edilmeye çalıştım Burada en azından arkadaşlarımın Arkadaşlarının paylaştıklarını Takip etmeye çalışıyorum Yani Belki de bu refleks hani bizim de ülkemizde yaşadığımız refleksden kaynaklı olarak yani büyük ana medyaya güvenmemek gerektiği konusunda bir refleks geliştirdim ben de ve direkt işte Twitter, Facebook bazı hashtagler var Twitter'da onları takip ediyorum ama şöyle diyebilirim mesela burada tabii ki gezerken kitapçılara, gazetecilere, dergi satan mağazalara giriyorum ve hepsi Dünya Kupası özel sayılarını hazırlamışlar. Mesela e, Corinthians Arena yani açılış maçının yapılacağı stadyum için e, bir dergi işte şöyle bir başlık atmış. Kapağı da onu taşımış bir ekonomi dergisi anladığım kadarıyla bu. İşte Corinthians Arena'nın arkasındaki işte, işte büyülü gerçek nasıl bu stadyum var oldu gibilerinden e, övgü dolu bir yazı yazmaya çalışmış Oradaki o dergi Ama aslında o stadyum Biraz da kanla örülüyor O, o stadyumun yapımında ölen işçiler var Onlardan fazla bahsedilmiyor e, Buradaki e, Eylemci Halk genelde e, Now Viper Copa Sloganını kullanıyorlar Yani kupaya gitmeyin Sloganını kullanıyorlar Dün rastladığım bir dergi ise Copa diye bir duvar yazısı yazan bir insanın illüstrasyonunu kullanmış dergisinde. Hani böyle bir algılarla da oynama çabası var diyebilirim medyada. Volkan çok enteresan bir şey aslında. Şimdi hani maçı sahada izlemek gibi, tribünden izlemek gibi, hakikaten bölgede bir yayıncı olarak ee, şaşkınlık yaşadım bazı detayları duydum senden. Mesela biz sadece Hı -hı. burada işte polisin greve yaptığını biliyorduk ama neredeyse gönüllülerin bile içinde olduğu metro çalışanlarının içinde olduğu, e, Brezilya'da birçok meslek grubunun e, neredeyse sokaklara dökülen paykır bir ortamı anlattın. Oradaki ambiyansakekaten yaşayan bir olarak senin gibi bir isim için e, biraz fazla değişik geldi bana. E, takımlar gelmeye başladı mı bu arada? Mesela Dünya Kupasına baktığında e, o takımlara karşı bir ilgi veya bir e, tepki söz konusu mu acaba? Ee, yani takıma karşı direkt bir tepki yok. Ben e, kimsenin futbolla bir derde olduğunu düşünmüyorum futbolla veya futbolcularla. E, tamamen direkt hükümetle derdi var insanların. Özellikle onları hayal kırıklığına uğratan şeylerden biri. İşte işçi partisinden gelen Lula'dan ardından tekrar hem kadın hem de işçi partisinden olan Dilma Rousseff'in e, bu yolsuzluklara devam etmesi e, konusu onları baya e, hayal kırıklığına uğratmış durumda. Yine bir eylemde gördüğüm bir pankart vardı. E, hani Eski cilmayı istiyoruz manasında cilma aranıyor diye bir e, pankart vardı. Yani insanların tek verdiği burada kendi hakları diyebilirim. Şunu da e, ekleyeyim buradan e, bazı e, yerel e, esnaflar konuşmuş gazetecilerin haberlerinde okudum hani insanların verdi biraz da hani futbol değil derken hani tamam bu kadar çaldılar bari kupayı kazansın diyen insanlar e, da rastlamak mümkün. Bu enteresan evet. Peki o zaman böyle futbola doğru kupaya doğru yönelmişken hani bütün bunların itirazların e, bir futbol ülkesi olan Brezilya'nın hatta sen de hacı oluyorsun orada diyebiliriz herhalde <gülüyor> rahatlıkla. Evet yani ben 2-3 e, gün önce 1950 Dünya Kupası'nın oynandığı e, Pakain Vustad'ın etrafında bir tavaf ettim hakikaten. Gittim, hacı olduk. <gülüyor> gezdim, aynen. E, orada bir Dünya Kutası maçı oynanmayacak ama... E, ...girişi Dünya Kupası... E, ...Merkat olacak takımların bayrakları asılmıştı çoktan. E, onun dışında burada çarşamba Türkiye'de perşembe sabah karşı... E, ...oynanan Corinthians Crudeiro maçına gittim. İlginç bir atmosfer vardı orada da. Neyse ki ev sahibi olduğumuz e, Corinthians takımı... ...Sao Pablo'nun bir takımı, Socrates'in takımı... Bir 0 kazandı lig liderini yendiler Bayağı bir eğlenceli e, geçti o maçta hafta sonunda e, eğer bilet bulabilirsem Sao Paulo Atletico Mineiro maçına gitmeyi düşünüyorum Onun onu değil dünya kupası biletleri çok pahalı onlara gidemeyeceğim muhtemelen e, ama yani buradaki bilet fiyatları normal maç bilet fiyatları Türkiye'den çok farklı değil onu da aktarayım peki o zaman dünya kupası için hemen şeyi soralım favori nedir kimdir ya bu dünya kupası için favori söylemek bence o kadar çok zor. Zor soru. Ee, Brezilya etkisi altında değil misin peki? <gülüyor> ne arkadaşlar arkadaş? Brezilya etkisi, Brezilya etkisi şöyle olabilir. Ülkede ya yani ev sahibi takım her zaman e, avantajlıdır böyle bir turnuvada. Ama Brezilya'nın e, yani grup aşaması her takım için kolay olabilir. Mesela Brezilya'nın grubuna baktığımızda Hırvatistan, Meksika, Kameroon var. Kamerun eski gününde değil. Meksika'da evet. sadece Dos Santos'un Millerer'le gösterdiği iyi bir performans var ama Meksika'da eleme gruplarından iyi geçemedi. Hırvatistan çok sorumlu. O gruptan Hırvatistan ve Brezilya'nın ben çıkacağını düşünüyorum. Ama Brezilya bir sonraki tura çıktığında bir sonraki turdaki eşleşmeler her zaman. Dünya kupasındaki yolu çok daha net belirler. Doğru. Brezilya B grubunun Birincisi ya da ikincisiyle karşılaşacak. Yani Brezilya birinci olursa, ikinciyle ikinci olursa, eskada birinciyle. E bu muhtemel B grubuna baktığımızda da İspanya ya da Hollanda oluyor. Yani Dünya Kupası'nın yani Dünya Ku Kup Evet, evet. Yani şey gibi galiba değil mi Volkan? Dünya Kupası olduğunu biz biraz grup üstünde anlayacağız gibi ikinci turdan itibaren havası biraz i̇kinci değişecek turda. gibi herhalde. Evet, yani Dünya Kupaları genelde benim için de öyle geçiyor. Yani bak bakıyorsun maçlar oynanıyor. Yani Meksika Kam Kamerun ne kadar iddialı olabilir diye düşünüyorsun o maçı belki bir göz atıyorsun yani o maçı çok ilgilenmiyorsun genelde böyle oluyor ama son 16'ya gelindiğinde işte mesela A grubunun birincisi Brezilya oldu, B grubunun ikincisi Hollanda oldu diyelim e Hollanda ile Brezilya'nın 2010 Dünya Kupasında karşılaştığını aralarında çok çetin bir mücadele geçebileceğini Brezilya'daki e, takımın ev sahibi olduğu için daha olacağını, B grubundaki Hollanda'nın e, son jenerasyonunun bu işte Berkamp'lı, Cliver'lı jenerasyondan sonraki gelen jenerasyonun, en iyi jenerasyonun son dünya kupası olabileceğini düşündüğümüzde, onların farklı bir motivasyon olduğunu düşündüğümüzde, 2010 düşündüğümüzde çok çetin bir maç geçeceğini tahmin etmemek mümkün değil. Yani Brezilya o şeyi aşarsa, e, son 16'yı aşarsa, Futbolu aşmayabilir. Ee, sonraki karşısına gelecek takımlardan ilerleyebilir. Ama orada da mesela muhtemel bir Uruguay tehlikesi var ya da İtalya tehlikesi var. Ee, yani hiç belli olmaz bu işler ama hani ne, ne kimi destekleyeceksin genelde dersen. E, yani ben burada e, yani İtalya'nın 2000 12'deki başarısını aslında çok takdirle izlemiştim. Prandelli çok da e, sürpriz bir şekilde diyebiliriz finale taşımıştı. Euro 2012'de takımını. İtalya yine öyle bir şey yapabilir e, diye düşünüyorum. E, Uruguay'la aynı gruptalar. İngiltere'de var aynı grupta. Uruguay'ın da aynı e, sürprize imza atabileceğini düşünüyorum. E, Almanya aslında e, kupa yolunda en e, şanslı olan grup takımlardan bir tanesi. Çünkü özür dilerim Almanya e, grubunu geçtikten sonra e, son grubun yani birinci olduğunu varsayarsak H grubunun e, ikincisiyle ancak Bu işte Belçika, Cezayir, Rusya, Güney Kore'den bir tanesi olacak. Ondan sonra karşısına Arjantin muhtemel çıkabilir diyebiliriz. E, Arjantin'de ne kadar Meksik olsa da yani Messi'nin etrafındaki oyuncular her zaman daha önemli oldu Barcelona'da da bunu gördük. Messi'nin etrafındaki oyuncuların ne yapacağını görmek lazım. Yani Almanya bence son dördede kadar çok rahat ilerleyebilir hatta kupaya bile yani uzanabilir. Almanya'nın ben biraz daha şanslı olduğunu düşünüyorum evet. Brezilya'nın geçeceği aşamalara göre. Ama bir favorim yok açıkçası şu an için öyle bir favori gösteremiyorum. Ama destekleyeceğim ...ağırlıklı olarak destekleyeceğim takım Uruguay-İtalya olacak diyebilirim. Peki yani favorini sorduk ama sen bize güzel bir böyle Dünya Kupası e, çizergesi çıkardın ha, ve değerlendirmesi de. yaptın. <gülüyor> yani bunun için çok teşekkür ederiz. E, Favoriyi belki böyle e, doğrudan söylememiş olsan da o güzel anlatım içerisinde... E, <gülüyor> Yani Uruguay gibi takımlara da dikkat çektin. Hemen şeyi o zaman e, ardından sormak isterim. Peki böyle flash ekipler vardır. Bu Dünya Kupası'nda flash ekip olarak e, görebileceğimiz bir takım e, varsa o hangisi sence? Ya, bu tabii ki e, Belçika olarak gözü çarpıyor. Belçika'nın çok e, potansiyeli yüksek bir e, ekibi var şu anda. Ama onların da işte gruplarını birinci bitireceğini tahmin ediyorum. Ben H grubunda Cezayir, Rusya, Güney Kore var. Ee, Rusya ile orada bir çekişme içinde olabilirler. Ee, Rusya ne kadar aa, dünya futbolunun ismen gerisinde duran bir takım olsa da başlarında Capello gibi bir hoca var Capello her zaman istediğini alabilen bir hoca kulüp kariyerinde de bir evet. sene çalıştırdığı bir takımla o, o sene en azından bir kupayı cebine koymuştur ama evet. sonrasında G grubunun Birincisi ya da ikincisiyle karşılaşacak durumuna göre birinci olduğunu varsayıyoruz. E oradan Almanya ya da Portekiz'in gelme ihtimali var. Ghana ve Amerika Birleşik Devletleri de G grubundalar ama sürpriz yapma ihtimalleri Almanya ve Portekiz'e göre çok zor. Özellikle Amerika Klinsmann'la çok da iyi bir performans sergilemiyor. E tabi burada Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin arasında oynanacak. Maça ufak bir parantez açmak lazım. Malum Joachim Löw Klinsmann'ın 2006'da yardımcısıydı. Şimdi 2010'dan sonra başa geçti. İlk adam olmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri Almanya maçı da öyle bir klinsmann maçı gibi olacak. Karşı karşıya. Belçika'ya evet Belçika'ya dönersek Belçika varsayalım Portekiz'i geçtiğinde de ki çok zor Portekiz'i geçmeleri bence. E, çünkü Cristiano Ronaldo çok formda. İsveç'e neler yaptığını gördük e, Ronaldo'nun elan maçında, playoff maçında. E, onunla birlikte Joao Moutinho iyi formda. Bruno Alves, Raul Meireles, Fenerbahçeli futbolcular çok formdalar. Portekiz e, her zamankinden daha formda geliyor. E, o yüzden Belçika'nın e, son 16 şansı yüksek olsa da çok fazla ileri gidebileceğini zannetmiyorum. Son Portekiz son dördü zorlayabilir e, bu açıdan yaklaştığımızda. E, yani Fransa e, birçok insanın favorisi gibi gözüküyor. Ama Fransa'nın pek ilerleyebileceğini ben düşünmüyorum. Çünkü Ukrayna'yı ne kadar zor şartlarda playoff'ta geçtiğini gördük. E, son dakikada hakem uzatmaları verdikten sonra... İki sıfır da ilk maç, üç 0 bitti diye hatırlıyorum. Bu zor, oldukça zor geçmişlerdi. Samir Nasri e, kadroda yok, onu söyleyeyim. Sakatlığı nedeniyle olmayacak. E, ya yani Fransa Ribery dışında fazla tehlike yaratacak bir de Pogba var tabii, onu da ekleyelim. E, Ribery ve Pogba dışında çok fazla etki yaratacak oyuncuya da sahip değiller. E, yani Belçika iyi bir etki bırakacak Portekizle birlikte evet. diyebilirim. Evet. evet. Peki şöyle dersek, yani Avrupa gruplarının başarılı takımı Bosna ersek. Şaşırtan Bosna Hı -hı. ersek. Ne dersin Bosna evet, için? Yani. Ee, Bosna'nın durumu e, aslında çok da kolay değil gibi gözüküyor. İlk Arzantin, kez katılıyorlar tabii. Evet, ilk kez katılıyorlar. Onların da çok e, önemli ve futbolcuları var işte. Edin Jeko var, Misimovic var e, vesaire vesaire çok isim sayılabilir bunda. E, Arjantin'den alacakları e, puan önemli, puan alabilirlerse şansları daha yüksek gözüküyor. İran'la oynayacakları son hmm. maç e, öncesi arada bir Nijar maçı var. Şimdi Nijar ya'yı da aslında sürpriz etki bırakıcı bir gizli takımlar arasında göstermek. Lazım ee, bir önceki başlığa ekleyeyim onu da çünkü Nijerya son Afrika Uluslar Kupasının şampiyonu ee, ellerinde Victor Moses gibi Emeneke gibi e, San e, San Bayemba'ydı sanırım ve böyle güzel genç yetenekli bir jenerasyona sahipler. Evet. Ee, Nijerya'nın e, Bosna ile oynayacağı maç Bosna'nın ...kaderini belirleyecek diye düşünüyorum ben. Nijali yani geçerlerse... Evet, ...şansları evet. daha yüksek. Volkan çok teşekkürler. Ee, hakikaten çok enteresan... ...bir 2014 fotoğrafı oldu. Ee, Dünya Kupası'nın... ...öncesini, e, hatta bir anlamda... E, ...koca turnuvayı... ...bize iyi analiz etmiş oldun. E, çok teşekkürler. Sana da iyi çalışmalar diliyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Ben de size iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkürler Volkan. Spor yazarı Volkan Ağar bizlerleydi sevgili dinleyiciler. Kontratın sonuna geldik. Tabii ki kontra atakta 2014 Dünya Kupasını Brezilya'yı tüm ayrıntılarıyla aktarmaya devam edeceğiz. Pazartesi günü yeniden sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Müzik Like a samba that swings so cool And sways so gently That when she passes Each one she passes goes Ah Oh But you watch her so sad